Dünyayı Okumak programından herkese merhaba, ben Aytaç Timur. Bugün Akif aramızda yok, babası biraz rahatsız onun başında. İzmir'den bir konuğum var, Profesör Doktor Tayfun Özkay'a. Tayfun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, Tayfun Bey'e telefonla bağlanıyoruz. Tayfun Bey, Başka Bir Köylülük Mümkün isimli bir kitabınız çıktı geçtiğimiz ay. Evet. Gerçekten bu köylülük, çiftçilik meselesi, ben dikkat ediyorum sosyal medyada da son zamanlarda çok tartışılmaya başlandı. Ee, şimdi başka bir köylülük ne demek? Buradan başlayabilir miyiz? Tabii. Şimdi bu aslında e, dünya üzerinde birçok sosyoloğun, e, ekonomistin, tarımcının yapmış olduğu gözlemler sonucunda Köylülükte de bir farklılık olduğunu görmeleri üzerine böyle bir kavram ortaya atıldı. Bu şu, bildiğimiz köylü kavramı işte tutucu, muhafazakar, düzene uyan ve hatta endüstriyel tarıma boyun eğen işte endüstriyel girdileri kullanan bir çiftçi oluyor. Ve bu yani bazı sol görüşler tarafından kısa zamanda ortadan kalkacak bir kesim olarak görülüyor. Fakat hani kolay kolay da ortadan kalkmıyor. Dünyada hala köylülük yaşıyor. Şimdi bu yeni köylülük dediğimiz zaman bu endüstriyel tarımın yani yeşil devrimle ortaya çıkmış olan kimyasal girdiler, tarım ilaçları, kimyasal ilaç, ilaçlar, kimyasal gübreler, Ağır makinalar tabi makineye karşı değiliz ama e, ağır makinalar, aşırı su kullanımı gibi e, tanımlanan endüstriyel tarı, tarımı e, karşı gelip e, farklı bir e, tarım modeli ortaya koymaya çalışan tarım sistemi buna agroekolojik tarım diyebiliriz yani ekolojik ilkelerin tarıma uygulanması yani e, kimyasal ilaçlar yerine Mesela e, diyelim dayanıklı yerel tohumları kullanan veya e, mesela sıra aralarını şey yapan, kardeş bitkiler kullanarak veya ev yapımı ilaçlarla bu e, kimyasal ilaçları e, tamamen gereksiz e, kullanan e, bir tarım anlayışını kabul eden ve e, pazarlama açısından ise e, ürünlerini işte süpermarket zincirlerine, ihracatçılara, gıda işleyen firmalara satmak yerine bir şekilde doğrudan tüketicilere ulaştırmaya çalışan yeni bir köylü tipi oluyor. Bu doğrudan tüketiciler ulaştırmak da birçok çeşitli şekillerde olabiliyor. İşte topluluk destekli tarım grupları, gıda grupları, ekolojik köylü pazarları veya internet yoluyla veya tüketim kooperatifleriyle veya üretim kooperatiflerinin satış birimleriyle çok çeşitli yollardan olabiliyor. Böyle bir tarım anlayışını benimseyen ve böyle bir pazarlama anlayışını benimseyen bir köylü grubu ortaya çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Evet. Bunlar tabii çeşitli kategoriler olabilir. Buyurun. Şimdi Tayfun Bey oraya da geleceğim ama öncesinde biraz şuna konsantre olmak istiyorum. Aha. Türkiye toplumu işte %80 köylülükten bugün... E, bu istatistik de biraz karışık. Yani 6 milyona düştüğünü söyleyenler de var. Bu 6 milyona düşmesi demek %10'un da 6 demek. 80 milyonsa %10'u 8 yapar işte hesaplayın. E, ama kaydını köyde tuttuğu için çok insan bu muhtarlık seçimleri nedeniyle resmi rakamlarda bu %16'larda falan. Belki 18'lerde ama hakikatte %10'un altında. Şimdi ben oradan birinci söylediğinize dönmek istiyorum bu mevcut geleneksel köylülük demek ki sürdürülemiyor. Tabii. Doğru mu? Şimdi bu, evet. bu insanlar bir de siz hani sistemle uyumlu dediniz. Şimdi bence burası da çok kıymetli bu söylediğiniz şey. Çünkü bunlar traktörle süreceksin diyor, traktörle sürüyor. Evet. Hibrit tohum kullanacaksın diyor, hibrit tohum kullanıyor. Ziraat ilaç ben atacaksın ben diyor, ziraat ilaç geliyor. atacağım diyor. Evet. Kredi alacaksın, şuan ya yani ne dese yapıyor. Ee, hiçbir şekilde bunun orta ya da uzun vadede sonuçlarını düşünmüyor. Ama önünde sonunda orta ve uzun vadede yine kendisi kaybediyor. Doğru mu? Mesela 70'lerdeki kooperatif deneyimini değil mi? hiçbiri sürdüremedi. Bugün bize 70'lerden miras Nerede, kalan mi? e, Efendim? 70'lerdeki kooperatif deneyimi diyorsunuz. Evet evet bir, bir sürü kooperatif kurdular köylüler. Ama hiçbirini ee, sürdürem hazır. sürdüremediler. Yani tek ha, tük kaldı. Yani, evet. çok tek tük demeyelim ama yani başarılı kooperatifler hala var fakat tabi büyük bir erozyona uğradığı doğru. Evet. Yani o yıllardaki atılımların evet. Ya biraz da ben birazdan kooperatifleri bağlayacağım. Karmaşık. Evet, evet. Şimdiki evet. kooperatifler daha bir umutvari. Çünkü biraz daha teorik tem, temeli sağlam kurudukları için söylüyorum. Yani 70'lerde evet. biraz da bunlar e, yani siz daha bir tahliye edebilirsiniz de evet. e, çok sosyal gerekçilerden daha çok ekonomik gerekçelerle kurdukları için çok da uzun ömürlü olmadılar. Onu demek istiyorum yani. Ama sonuçta tabii, nüfus evet, %80'lerden %10'un altına indiğine göre bu evet. e, geleneksel köylülük aslında Türkiye'de de sürdürülemiyor demektir. Öyle değil mi? Sürdürülemiyor. Tabii şimdi şöyle bir şey yani biz şimdi köylüler dinliyorsa mesela ya onlara desek ya ben böyle bir şey geldi başıma da televizyon bir televizyon programında ya nedir sizin sorununuz dediğimiz anda 20-30 tane telefon geldi ve bu 30'un 29'u şunu söylüyordu girdiler çok pahalı sattıklarımız da ucuz yani evet. ya da ucuz diyor yani zaman içinde girdiler roket hızıyla fiyatları artarken e, sat, sattığımız ürünlerden ele geçen fiyatlar, çiftçilerine geçen fiyat diyoruz, e, ya yeterince hızlı artmıyor ya e, aynı artıyor veya düşüyor fiyatları. Dolayısıyla bir çiftte bir makas yani girdileri ödedikleri fiyatlarla hani o modern geziler dediğimiz e, tırnak içinde modern girdiler dediğimiz şeylere ödedikleri fiyatlar sürekli e, artıyor. Yani öbürleri ise düşüyor çiftçilere geçer. Bunu Türkiye'deki bütün çiftçiler görüyor. Yani hepsi görüyorlar. En büyük şirketleri bu. Fakat buradan nasıl çıkılacak? Bu konuda hani kafa karışık tam anlamıyla tabii çiftçilerimiz veya hatta tarımcılarımız hatta yani aydınlarımız tam bir fikir bile varmadılar. İşte burada yani yeni köylülük modeli bu. Girdileri kullanmaya devam etmek veya işte kooperatifler yoluyla bunları daha ucuza almak gibi bir takım çabalar yapmak yerine neredeyse tümden reddetmeye varan bir şey çizgi izliyorlar. Yani bazı dinleyenler diyeceklerdir ki mesela ya nasıl olur hani tamam kimyasal gübrelerden kurtulabilirsiniz, ilaçlardan kurtulabilirsiniz ama traktörle aziz sürüyorsunuz. Ondan da mı kurtulacaksınız? Evet. Ondan bile kurtulabiliyor. Mesela şimdi de çok, çok çoğaldı yani İzmir'de, Ege'de. Yani Zeytin eskiden hep böyle devamlı şey yapılırdı, altı işlenirdi. Kiraz bahçeleri öyle. Mesela bir arkadaşımız var kendisi kiraz yetiştiriyor. Nihat. Şimdi Nihat, <gülüyor> evet. Analım adını da analım yani. <gülüyor> şeyi e, traktör girmiyor yani e, şeye ve traktör masraflarından mazotun yükselmesinden falan etkilenmiyor. Şey evet. evet. Yani etkilenmiyor ve çok da güzel oluyor. Çünkü e, zeytinde veya e, şeyde mesela işte e, to, e, şeyler pulluk kökleri ediliyor falan falan yani hani masraf dışında böyle bir durum söz konusu. Evet. Şimdi Burada bu başka bir köylük mümkün kitabında bir İtalya deneyimi var. Evet. Biraz da onu özetler misiniz ilk bölümde sonra bu kooperatif ve yerel yönetimlere bağlayalım onu. Evet yani İtalya ve falan şeyde, Hollanda deneyimleri var. Burada kooperatifler, ekolojik kooperatif veya yerel kooperatif dediğimiz kooperatifler kuruluyor. Ve bunlar e, bir takım e, yenilikler yapıyorlar. Yani çoğunlukla inovasyon diye bir şey yapılıyor, tanımlanıyor. Biz zırhçılar genelde yenilikleri, e, yeni yenilikler e, ortaya çıkarıyorlar. Ya yani üreticiler, halkın bilgisi diyebiliriz. Yani e, yerel bilgi de var bunun içinde, geleneksel bilgi de var, e, yepyeni bilgiler de var. E, tabii bu e, teknik insanlarla birlikte de olabiliyor. Ee, ve bunlar e, ürünlerini e, bu yeni e, kooperatifler, yeni tarz kooperatifler e, piyasadaki işte zincir marketlere vesaire satmak yerine ürünlerini doğrudan satma e, şeklinde bir e, çaba gösteriyorlar. Ve bu yönde e, oldukça başarılı oluyorlar. Yani işletmeler dayanıklılık kazanıyor. Yani dayanıklılıktan şunu kastediyoruz. E, krizlere karşı dayanıklılık, Her türlü krize. Ekonomik krizlere veya e, mesela e, iklim krizi gibi şeylere hepsine karşı bir dayanıklık kazanıyor ve e, kriz durumunda e, çabucak eski durumuna dönme e, gerçekleşebiliyor. Evet. Peki. Yani güzel örnekler var. İkinci bölüme geçmeden son bir sorum var size Tayfun Bey. Evet. E, bu geleneksel köylü. Ee, ürününü verdikten sonra şehirli onu markette satın alıyor. Diyelim ki 10 liraya aldı onu. O geleneksel köylünün cebine kaç para giriyor? Çok çok düşük miktarlar giriyor. Yani mesela dünya çapında şöyle bir şey var. Mesela kahvede rezaletli durum vardır. Yani yüzde ikisi girer. Yani mesela üreticinin cebine. Türkiye'de sebze meyvelerde beşte biri, altıda biri, yani yüzde yirmisi diyelim bazen %15'i bazen %25'i bakliyatta kaçı gibi? Yani bakliyatta şimdi hatırlamayacağım aşağı yukarı aynı oranlar baklıyatta, kuru ürünlerde biraz daha iyi olabiliyor yani bozulan ürünlerde çok çok daha kötü bu oran yani çok çok kötü yani çok küçük bir oranı geçiyor çiftçinin oysa bu gıda topluluklarında kooperatiflerde çiftçinin evet. onda dokuzu geçiyor yani çok <gülüyor> yüksek oranda geçiyor. Yani bu önerdiğimiz evet. e, topluluk destekli tarım gruplarında çok çok farklı. Yani bazı durumlarda biz İzmir'de yaşadığımız şeyde mesela e, yani ekstrem bir örnek olduğunu söyleyeceğim yalnız Mandalin'de e, iki sene evvel çok kriz vardı. Yani ekonomi şey çok çok para geçiyordu. E, bizim üreticimiz e, ben biz 1 liraya alıyorduk. Pazarda 1.5'a falan satılıyordu. Ee, ondan sonra yani elde, ama organik alıyorduk. Ve e, satamadı tabii hepsini. Yani e, itiraf etmek gerekir ki biz tüm, tüm ürünü alamıyorduk. Ee, ondan sonra bir çiftçiye sattı, tüccara sattı. Ee, 20 kuruşa sattı ve tüccar bütün ürünü almıyor biliyor musunuz? Yani çoğunu şeyde bırakıyor. Böyle birazcık mandarinin işte kabuğu hafif kalın olsun veya peşinde ufacık bir siyah bir şey olsun, leke olsun. Onları almıyor ve onlar çürüyor gidiyor yani bir de o şeyi düşünelim. Yani tüketiciler görseler mandarin bahçelerini çok felak et. Yani yerler her taraf onlarla şey mandarin yerde kalıyor, ağaçta kalıyor falan inanılmaz evet, evet, evet. e, Tayfun Bey e, şimdi dinleyicilerimizin kulağının biraz e, neşelenmesi için bir parça seçtim Ben Trist Chapman'dan tamam. e, size hatta kalmanızı rica ediyorum umarım seçtiğim tamam. parçayı da seversiniz e, Talkin'e about Revelation <gülüyor> Observ of service. There was a mess of dinledik Beğendiniz mi Tayfun Bey? Sizinle evet, e, uzaktan bağlandığımız için, programda bittiği için biraz parçayı kısa kestik. Özür diliyorum bütün dinleyicilerden bu yüzden. Adorno'nun kulakları çınlasın. Ee, şimdi bir için bu kooperatifler gıda toplulukları tarafına gelmek istiyorum. Çünkü bu başka bir köylük mümkünün. Kentli ayağı da bu. Yani onları ayakta tutan. Evet. Ve e, sizin de bu konuda çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Birlikte de bir, pek çok şey yapıyoruz yıllardır ve böyle iğneyle kuzuyu kaza kaza İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, şimdi Bursa'da, Antalya'da, Antep'te, Antalya'yı saymış mı? Evet. Değişik değişik yerlerde toplulukların sayısı artıyor, kooperatifleşme artıyor. Ee, ne diyorsunuz bu artış için? Ee, bu bir sağlıklı bir büyüme mi? Problemler görüyor musunuz? Önerileriniz var mı? Tabii şu var. Kapitalist bir toplum içinde yaşıyoruz. Tarım Bakanlığı'nın veya diğer bakanlıkların belediyelerin, birçok belediyenin öyle diyelim. Bütün uyguladıkları politikalar aslında endüstriyel tarımı veya bu işte ürün pazarlama modelini destekliyor. Her şey onu destekliyor. Yani destekleme sistemleri olsun, işte ithalat modelleri olsun. Dolayısıyla yani bizim durumumuz tabii şöyle bir şeye benziyor. Yani bir e, ırmakta e, ters yönde e, yüzmeye e, benziyor. Dolayısıyla çok zor. E, çünkü genel politik ortam, e, ekonomik ortam e, her şey e, ters. Ama buna rağmen e, hani böyle bir sistem içinde bile e, yani güzel örnekler e, söz konusu olabiliyor yani temiz ürüne ulaşabiliyor üreticiler şeyler tüketiciler ya da türiciler üreticiler işte daha iyi bir fiyat ellerine geçebiliyor bir dayanışma ağı kurulabiliyor. Hatta gelir bu, geliri düşük olan kişiler için bile bazı çareler bulmaya çalışıyoruz ee, hani farklı fiyatlar e, uygulamaya e, başladık bazı şeyler için. Yani bir başlangıç olabilir. Ee, ümit var tabii ama e, temelde şu var tabii. E, bunların yaygınlaşması için, e, çünkü sayıları çok az, marjinal bir şey. E, sayıların artması için belediyelerin ve tabii devletin e, tarım politikaları, ithalat politikaları vesaire bütün politikaların bu sistemleri destekleyici yönde olması lazım. Bugün öyle bir şey yok. Şimdi tam doğruya bağlayacaktım. Evet. Bu son seçimlerden sonra evet. üç büyük şehrin evet. büyük CHP belediyeleri evet. aldı. Belediye sayısını bir hayli arttırdı. Hı -hı. Örneğin işte Isparta Gönen'de 75 yıl sonra ilk defa bir CHP belediyesi oldu filan. Evet. Evet. Şimdi Yerel belediyeler bu gıdanın üreticiden türeticiye gelmesinde ne yapabilirler? Nasıl bir kolaylaştırıcılık yapabilirler? Tavsiyeleriniz nelerdir Tayfun Bey? Yani, e, Kısaca anlatmak gerekirse şöyle. Bir kere e, ya uygulanan tarım sistemi açısından e, bu endüstriyel tarım sistemini değil de agroekolojik bir tarım sistemini desteklemeli. Yani şöyle e, çift, yani bugün e, Belediyelerin mesela birçok belediyelerin, Büyükşehir Belediyesi'nin hatta ilçe belediyelerinin işte tarım şubeleri var. Ee, ondan sonra orada e, tarım konusunda da faaliyette bulunuyorlar. Mesela İzmir Belediyesi bunu epeydir yapıyor. Ee, kısmen de iyi e, şeyler de var, e, gelişmeler de söz konusu olabiliyor. Ama yani belediye bir agroekolojik bir tarım sistemini e, şey yapmalı, benimsemeli ve bunu çiftçilere yaymaya çalışmalı. Yani işte ev yapımı ilaçlar mesela bunun için kitaplar basılabilir, broşürler basılabilir, yayılabilir, bir takım denemeleri destekleyebilir, bu konudaki toplantılara destek olabilir veya mesela belediyeler satın aldıkları ürünlerde böyle ekolojik üretilmiş ürünleri tercihen alabilirler. Aynı şekilde de bu şeye, pazarlama sistemlerine de destek olabilirler. Yani mesela topluluk destekli tarım gruplarına. Bu anlamda çalışan, yani ekolojik değerli olan, agroekoloji benim istemiş olan tüketim, tüketim kooperatiflerine destek olabilirler. Ve bunlar kendi aralarında bu belediyeler eğer bir dayanışma yaparsa bu anlamda ee, yani birçok ürünün e, bu şekilde ekolojik olarak temin edilip sağlanıp e, tüketicilere ve e, üreticilere de iyi fiyatlar, ellerine iyi fiyatların geçmesi e, mümkün olabilir. E, yani hem üretim alanında hem tüketim alanında böyle bir politikayı e, izlemesinde yarar var e, şeylerin, belediyeler. Ayrıyeten bu organik sertifikalar için, organik üreten üretici için söylüyorum. Evet bir evet. hayli yüksek şeylere hı, neydi donladı evet. evet. denetleme kuruşladı unuttum şimdi neydi sertifika kuruluşlarına ödemeler yapıyorlar mesela belediye evet. buralarda da destek olabilir mi yasası müsait mi bunu acaba yani şimdi şöyle bir şey e, organik kanunu çıkarıldı e, organik kanun kanunda bunların şirketleri yapma şirketlerin yapması söz konusu yani e, yani şöyle aklıma gelen bir şey mesela belediye böyle bir şirket kurabilir belki. Hmm, ee, ve bunu, oradan evet. E, ya çok düşük maalesef veya e, ücretsiz olarak e, sağlayabilir ama yani e, organik adı altında satılan bir ürünün mutlaka maalesef böyle bir e, sertifikaya e, ihtiyacı var. Tabii e, katılımcı sertifikasyon veya katılımcı onay sistemi diye bir e, başka bir e, sistem de var ki biz e, yani işte e, gıda grupları veya toplumsuz destekli grupları böyle bir yöntem uyguluyoruz. Çünkü e, bu sertifikanın da yeni bir hegemonya yarattığı sesin. E, çünkü biyopekler mesela orada daha çok öneriliyor ev yapımı ilaçlar yerine. Ve onlar daha da pahalı oluyor. Hibriti de destekliyor e, ayrıca. E, yani böyle bir şey yöntem e, uyguluyoruz biz. E, yani belediyeler e, bu yöntemi e, destekleyebilirler ama temelde tabii tarım bakanlığının böyle bir karar alması gerekiyor. Yani bu fertikaların e, mesela organik tarımda da geçerli olabilmesini sağlamak söz konusu olabilir. E, o zaman işler daha da kolaylaşacaktır yani. Aynen. E, Tayfun Bey programın sonuna geliyoruz. E, İzmir'den katıldığınızı teşekkür ederim. Peki bizi İzmir'den de internet üzerinden dinleyen dinleyicilerimiz var. E, İzmir'de gıda topluluklarına ulaşmak isterlerse ne yapabiliriz? Nasıl yol gösterebiliriz onlara? Şöyle e, yani İzmir'de İzmir'de Çeşitli kadar toplulukları var. İnternette yani arama motorlarına mesela "Bitot" diye yazarlarsa bu Batı İzmir topluluk destekli tarım grubu oluyor Bitot veya GETO diye yazarlarsa kısaca Aştıkları zaman bütün hepsine ulaşabilirler kolaylıkla bulunabilir yani internette bunlar kolaylıkla ulaşılabilir. E, ayrıca sizi dinlemek isterlerse de 30 Ağustos bir bayramı çekebilirler çekilebilirler değil mi? Evet <gülüyor> olabilir. Tabii. İzmir'de belediye de belediye bu Perşembe bile bu konuda şey yapıyor bir toplantı yapıyor planda saat 18:30'da. İsmet Sanat Merkezi'nde. Oraya herhalde birçok bir gıda grupları gelecektir. Yani ilgili olan kişiler oraya da gelebilirler. Ee, i̇zleyebilirler. Kolaylıkla. Ee, yani tanışmış oluruz. Ee, çok teşekkür ediyorum Tarfin Özka'ya katıldığınız için. Baş, başka bir köylülük mümkün kitabının da yolu açık olsun diyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Ee, İzmir'e selamlar. Çok teşekkürler. Açık Radyo'ya evet. konuk olduğunuz için. E, açık Radyo'da her zaman gıda topluluklarının e, üreticiden türeticiye aracı, aracı, aracı, aracılıksız gıda erişiminin destekçisi olmuştur. E, bütün izmine selamlarımı söylüyorum. İletiyorum. Peki iyi akşamlar. iyi akşamlar. İyi akşamlar. E, ben Aytaç Timur. Dünyayı okumakta bugün Profesör Doktor Tayfun Özkay'ı ağırladık. Başka bir köylük mümkün kitabı için. E, 15 gün sonra yine salı günü yine 19'da açık dergi içerisinde buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar, iyi bir yaz diliyorum. Dünyayı okumak Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar